İngiltere'de önümüzdeki perşembe günü yapılacak genel seçimler öncesinde siyasi partilerin kampanyaları artık son bir kez atağa kalkmış durumda. Partiler seçim propagandalarında hangi konuları öne çıkarıyorlar? Seçmenlerin ana kaygıları neler? Bu programımızda seçim kampanyalarının başlıca konularının bazılarına göz atacağız. İngiltere'deki seçim kampanyası son haftasına girerken Irak savaşı ve göçmenlik tartışması gibi konularda arada bir canlanmasına rağmen genelde sönük geçiyor. Fakat bu seçimler bazı açılardan tarihi bir öneme sahip. Eğer işçi partisi bu seçimi kazanırsa tarihinde ilk kez üçüncü kez arka arkaya iktidara gelmiş olacak. Tony Blair'de de üç dönem başbakan seçilen ilk işçi partisi lideri sıfatını kazanacak. Öte yandan bu seçimleri ana muhalefetteki muhafazakar parti kazanması halinde İngiltere tarihinde iktidar partisinden başka bir partiye en büyük oy kayması anlamına gelecek bu. Ve belki de 3. parti konumundaki liberal demokratların tarihinde en fazla milletvekili çıkarmasını sağlayacak. Peki seçmenler sandık başına giderken hangi konulara göre oy kullanacak? İşte Londra sokaklarından bazı izlenimler. Irak'a girmek için gösterilen nedenleri hala hatırlıyorum. Maalesef bu yüzden Tony Blair'e karşı oy kullanacağım. Bu benim için önemli bir sorun. Çünkü aldatıldığımızı düşünüyorum. Kimse Irak'ta kitle imha silahları olduğu türünden sözlere inanmadı. Önceki seçimlerde de 1997 yılında da Blair'e oy vermiştim. Bu kez oyumu değiştirmek zorundayım. Irak savaşı hükümete bakışımı etkilesede benim için yine temel sorunlar önemli. Küçük çocuklarım var. Bu yüzden eğitim, devlet okullarının kalitesi, okullara yapılan yatırım, okullardaki yemeklerin kalitesi, sağlık ve hastanelerin durumu, çevre gibi sorunlara partilerin nasıl yaklaştığı oy kullanırken dikkat edeceğim hususlar olacak. Hastaneler ve genelde sağlığa ilişkin konular. Bu alanlarda işçi partisinin bu ana kadar gerçekten başarılı olduğunu düşünüyorum. Bütün partiler aynı bence. Size birçok şey vaat ediyorlar fakat iktidara gelince hiçbirini yerine getirmiyorlar. Blair yıllardır bir sürü vaatte bulunup duruyor. Londra sokaklarından bazı seçmenlerin düşünceleri. Irak savaşı son iki yıldır iktidardaki işçi partisini ciddi şekilde yıpratmasına ve çok sayıda doğal işçi partisi seçmelini küstürmesine rağmen seçim kampanyasının ilk haftalarında pek fazla öne çıkmadı. Ta ki geçtiğimiz haftanın son günlerine kadar. Hükümetin hukuk işlerinden sorumlu olan ve Irak'a savaş açmanın uluslararası hukuka uygun olup olmayacağı konusunda hükümete tavsiyede bulunan bakanı Lord Goldsmith'in, Hükümetin savaşa girme kararından 10 gün önce yazdığı ve savaşa ilişkin bir dizi kuşkuyu içeren tavsiyesinin basına sızdırılmasından sonra savaş ve Başbakan Tonibler'in parlamento ve halkı yanıltıp yanıltmadığı konusu yeniden gündemin başına oturdu. Sızdırılan bu belgede hukuk işlerinden sorumlu bakan savaşa girmenin uluslararası hukuka aykırı olabileceği uyarısında bulunuyordu. Peki ne olmuştu da bu belgenin hazırlanmasından 10 gün sonra aynı bakan görüşünü değiştirerek savaşın hukuki olduğu tavsiyesinde bulunmuştu? Savaşa başından karşı çıkan liberal demokratların lideri Charles Kennedy, Başbakan Tony Blair'in hem parlamentoyu hem de İngiliz halkını yanılttığı görüşünde. Karşı karşıya olduğumuz tehdit açısından halk olarak bu ülke olarak yanıltıldık. Hükümet politikasının asıl amacının ne olduğu konusunda da yanlış yönlendirildik. Muhafazakar Parti ise kendisi de savaşa güçlü destek verdiği için işçi partisini eleştirmekte daha dar bir çerçeveye sıkışmış durumda. Partinin lideri Michael Howard hükümeti eleştirirken asıl hedef olarak Başbakan Blair'in güvenilir olup olmadığını seçti. Bu adam 8 yıllık başbakanlığı sırasında tek bir ciddi konuda tutum almak zorunda kaldı, o da Irak Savaşı'ydı ve bize bu konuda doğruyu söylemedi. Başbakan Tony Blair ise bu belgenin bazı bölümlerinin basına sızmasından sonra tümünü yayınlamaya karar verdi ve Lord Goldsmith'in ilk baştaki kuşkularına rağmen fikir değiştirmediği, zaten savaşın hukuki olabileceği görüşünü dile getirdiği konusundaki ısrarını sürdürdü. Savaşa gitme kararı nedeniyle de kimseden özür dilemeyeceğini söyledi. I had to take a bir karar almak zorundaydım diyordu Başbakan Tony Blair ve şöyle devam ediyordu. Bu kararı halkı yanıltmak ya da onlara yalan söylemek istediğim için almadım. Sorumluluğu bana ait olduğu için aldım. Başbakan Blair ülkenin yararına bir karar vermek için elinden geleni yaptığını, bu yüzden özür dileyemeyeceğini çünkü Saddam Hüseyin'in iktidar yerine hapiste olması sayesinde dünyanın daha iyi bir yer haline geldiğini söylüyordu. Irak Savaşı seçmenin önem verdiği konular arasında üst sıralarda değildi. Fakat son günlerde patlayan tartışmanın İşçi Partisi'ni ve Başbakan Tony Blair'in itibarını nasıl etkileyeceğini 5 Mayıs'taki seçimler gösterecek. Seçim kampanyasının en hararetli tartışma konularından biri de göçmenler ve siyasi sınımacılarla ilgili. Bu sorunu kampanyasının ana maddelerinden biri haline getiren Muhafazakar Parti, çok sert bir üslup benimseyerek kampanya atmosferini zehirlemekle suçlanıyor. Seçmenler, göç konusunu bu seçimlerde kendileri için ana sorunlardan biri olarak sıralıyorlar. Siyasi sığınma başvurularının 3 yıl önce rekor düzeye ulaşması bu konudaki endişe ve ön yargıları pekiştirdi. O zamandan bugüne başvuru sayısında büyük bir düşüş görülmesine rağmen özellikle yasa dışı göçün kontrolden çıktığı kanısı hala egemen. Muhafazakar Partili lideri Michael Howard, İşçi Partisi'nin ırkçılık suçlamasıyla karşı karşıya kalmaktan korktuğu için bu sorunu hasar altına etmeye çalıştığı görüşünde. Göç sorunu hakkında konuşmak ırkçılık değildir. Göçmenlikle ilgili sistemi eleştirmek ırkçılık değildir. Göçmenlerin sayısını sınırlamak da ırkçılık değildir. Aksine tam tamına sağduyulu bir politikadır. Tony Blair bu konuyu gündeme getirmekten çekiniyor olabilir ama ben korkmuyorum. İngiliz halkının çoğunluğu hangi sosyal kesimden olurlarsa olsunlar bu konuda hemfikirdir. Muhafazakar Parti iktidara geldiği takdirde İngiltere'ye olan göçe yıllık bir sınır getireceğini ve mültecilerle ilgili uygulamaları düzenleyen Birleşmiş Milletler Cenevre Konvansiyonu'ndan çekileceğini söylüyor. Bu konuyu sürekli gündemde tutmaya çalışan muhafazakarlar açıkça olmasa bile dolaylı bir şekilde göçmen sayısının artmasıyla terörizm tehdidi ve ülkedeki tüberküloz ya da AIDS vakalarının artması arasında bir bağlantı kuruyor. İşçi Partisi ve liberal demokratlar ise halkın göçe ilişkin kaygılarının artmasının bir ölçüde, Muhafazakar Parti'nin bu konuda halkı korkutmayı hedefleyen bir taktik benimsemesinden kaynaklandığını ileri sürüyor. Menzis Campbell, liberal demokratların seçim kampanyası sözcülerinden. I think everyone accepts that there has to be a sensible, rational debate about immigration and about asylum. Bence siyasi sığınma ve göç hakkında makul ve rasyonel bir tartışma olması gerektiğini herkes kabul ediyor. Bu tartışmanın akılcı olması ve insanların korkularını depreştirmemesi gerekir. Muhafazakarların izlediği politikadan şikayetim bu sorunu gündeme getirmeleri değil, bu tartışmayı yaparken benimsedikleri üslup bu. Hem Liberal Demokratlar hem de İşçi Partisi İngiltere'nin ekonomik refah düzeyini sürdürebilmesi için göçmenlere ihtiyacı olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca siyasi sığınma başvurusunda bulunanların sayısının da halkın sandığından çok daha az olduğunu anlatmaya çalışıyor. Başbakan Tony Blair, Muhafazakar Parti'nin bu konuyu suistimal etmesine izin vermeyeceklerini söylüyor. Remember that words are easy, but change is tough to bring about. Frightening people is easy. Konuşmak kolay, değişimleri hayata geçirmekse çok daha zor. İnsanları korkutmak kolay, sorunlarla mücadele etmekse zor. Göç ve sığınma sorununu hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekir. Ama aynı zamanda bu sorunu hiçbir zaman suistimal de etmemeliyiz. Biz yaşanan sorunun üstesinden gelmek için sükönetle, makul ve akılcı bir biçimde, yani İngiltere'nin sahip olduğu en iyi gelenekleri öne çıkararak çalışmaya devam edeceğiz. Fakat göç ve sığınma tartışmalarında halkın yabancılara ilişkin korkularını harekete geçirmenin kendilerine oy kazandıracağını düşünen muhafazakarlar gündemi belirlemeye devam ediyor. Kamuoyu yoklamaları ise muhafazakarların bu tutumunun savaş gibi nedenler yüzünden Tony Blair hükümetine küsen bazı seçmenleri yeniden işçi Partisi'ne yakınlaştırdığını gösteriyor. Bu seçimlerde Irak savaşı ve göç sorunu gibi konular kampanyaların en hareketli tartışmalarına yol açmış olsa da her seçimde halk oyunu kullanırken dikkat ettiği temel nokta ekonominin durumu ve o sıradaki hükümetin ekonomiyi nasıl yönettiği. İşçi Partisi iktidarda olduğu son 8 yıl boyunca ekonomide güçlü ve istikrarlı bir performans sağladığını savunuyor. Ana muhalefetteki muhafazakarlar ise yeni bir işçi partisi hükümetinin vergilerin yükseleceği anlamına geleceği uyarısında bulunuyorlar. İngiliz ekonomisi 1990'ların başından bu yana kesintisiz bir büyüme içinde. Bu dönemin son 8 yılı boyunca ekonominin yönetiminden sorumlu olan kişi Maliye Bakanı Gordon Brown. Brown geçtiğimiz Mart ayında seçim öncesi bütçesini parlamentoya sunarken, ekonominin İşçi Partisi iktidarı altındaki performansına dikkat çekmeye özel bir önem verdi. İngiltere bugün kayıtların ilk tutulmaya başlandığı 1701 yılından bu yana en uzun ve istikrarlı ekonomik büyüme dönemini yaşıyor. Ve bu bütçemizin temelini de bu istikrar ve büyümeyi sürdürme kararlılığımız oluşturuyor. Bütün sanayileşmiş ülkeler arasında ekonomisi en istikrarlı olan ve dalgalanmalardan en az etkilenen İngiltere ekonomisidir. İngiltere'nin göreceli olarak güçlü ve uzun dönemli bir ekonomik büyüme içinde olduğuna kuşku yok. Gerçi Maliye Bakanı Gordon Brown bu dönemin 1997 öncesindeki muhafazakar parti iktidarı sırasında başladığına dikkat çekmiyor. Muhafazakarların şimdiki lideri Michael Howard ise geçmişten çok yakın gelecekteki olasılıklarla ilgileniyor. Özellikle de işçi partisinin üçüncü bir dönemi için iktidara gelmesi halinde vergilerin artacağını vurguluyor. This is a vote now, pay later budget. Yeah. Bu, şimdi oylar, sonra da bedelini öde bütçesidir. Eğer işçi partisi yeniden iktidara gelirse vergiler bir kez daha artacak. Bu bütçe neyin ülkenin yararına olacağı düşüncesiyle değil, işçi partisinin çıkarları gözetilerek hazırlanmıştır. Muhafazakarlar geleneksel olarak vergilerin düşük tutulmasını, kamu harcamalarının da azaltılmasını savunan bir parti. İşçi partisine oy verilmesi halinde bunun vergilerin artması anlamına geleceğini söyleyen muhafazakarlar, İktidara geldikleri takdirde 7 milyar dolarlık bir vergi indirimine gideceklerini söylüyorlar. Bu vergi kesintilerinin de bürokrasideki israfı yok ederek karşılayabileceklerini ileri sürüyorlar. Doğal olarak diğer partiler muhafazakarların hesaplarını sorguluyor. Örneğin liberal demokratların dileri Charles Kennedy seçmenlerin muhafazakar partisinin önerilerini kabul etmeyeceği görüşünde... Liberal Demokratlar vergi konusunda diğer partilere kıyasla daha açık sözlü bir tutum sergiliyor. Örneğin belli bir gelir düzeyinin üstündeki kesimlerin gelir vergisini arttıracaklarını söylüyorlar. Buna göre yıllık brüt gelirleri yaklaşık 170 bin doların üstünde olanların gelir vergisini %50 oranına çıkartacaklarını vaat ediyorlar. Ayrıca insanların yaşadıkları konutun değerine göre belirlenen belediye vergisini kaldırıp bunun yerine yerel vergilerin gelire göre belirlenmesini savunuyorlar. İşçi Partisi ise liberal demokratların planları hayata geçtiği takdirde birçok kişinin daha fazla bir vergi yükü altında kalacağını söylüyor. İşçi Partisi asgari ve en üst düzey vergi baremlerini arttırmayacağını vaat ediyor. İşçi Partisi'nin asıl silahı, ekonominin şu sıradaki istikrarlı performansı, ekonomiye ve vergi rakamlarına ilişkin tartışmalar büyük bir olasılıkla kampanyaların son gününe kadar devam edecek. Seçmenler ise oy kullanırken sadece ne kadar vergi ödemeyi kabul edecekleri üzerine değil, aynı zamanda ödedikleri vergileri hangi partinin en yararlı şekilde kullanacağına karar vererek sandık başına gidecek.